776. konu, Rabia bin Kab'ın Hazreti Peygamber'den kendisini kıyamette ateşten kurtarmasını istemesi, onun da öyleyse çok secde edip sevap kazanmak suretiyle bana yardımcı ol, buyurması, Rabia bin Kab şöyle anlatıyor, Ben Hazreti Peygamber'e bütün gün hizmet eder yatsı namazını kılıncaya kadar da yanından ayrılmazdım, evine gittikten sonra da belki bir şey ihtiyacı olur diye kapısında beklerdim, Burada usanıncaya kadar bekler ve sonra da dönerdim. Bazı zamanlarda uyku bastırır ve kapısının önünde uyuya kalırdım. Bütün bu zaman zarfında Hazreti Peygamberin sık sık, Sübhanülahi ve bihamdihi, dediğini duyardım. Bir gün kendisine yaptığım hizmetlerden dolayı üzerinde bir hakkım olabileceği kanaatıyla, Ey Rabia bin Kab, benden bir isteğin varsa, söyle de vereyim, buyurdular. Ben de, Ey Allah'ın Rasulü, izin ver biraz düşüneyim, sonra sana haber veririm, dedim. Bunun üzerine düşünmeye başladım, nihayet bu dünya geçicidir, beni yaratan Allah rızkımı da verecektir, öyleyse ben Hazreti Peygamber'den ahiretim için bir şey isteyeyim dedim, bu kararı verdikten sonra Hazreti Peygamber'in yanına vardım, beni gördüklerinde, ey Rabia, neye karar verdin, diye sordular, ey Allah'ın Resulü, senden beni ateşten kurtarması için Rabbinin yanında bana şefaatçi olmanı istiyorum, dedim, o zaman, ey Rabia, bunu sana kim söyledi, dediler, ben de şunları söyledim, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bunu bana hiç kimse söylemedi, fakat sen, iste de vereyim, buyurduğun zaman, Allah'ın peygamberi olduğunu ve onun katındaki dereceni düşünerek kendi kendime, bu dünya geçicidir ve beni yaratan Allah rızkımı da verecektir, öyleyse ben Hazreti Peygamberden ahiretim için bir şey isteyeyim, dedim ve sonra da kalkıp sana geldim, bu sözlerim üzerine Hazreti Peygamber uzun uzun düşündüler ve sonra da "Peki bu dediğini kabul ediyorum. Fakat sen de çok secde etmek suretiyle bana yardımcı olacaksın." buyurdular.